Hüküm vermek ancak Allah'a aittir. Ayetini nasıl anlayalım? İnil hukmu illallah ayetini nasıl anlayacağız? Hüküm vermek Allah'a aittir. Yani bir olayın iyi veya kötü olduğu konusunda söz sahibi olan Yüce Allah'tır. Yüce Allah buna karar verir. Bu konudaki hükmü bu olayın iyi olduğunu veya kötü olduğunu tayin etmek Allah'ın hakkıdır. Ona bırakılmalıdır. Sadece O bunu tayin eder. Ee, ve bu hak sadece O'na ait bir haktır. Değerli kardeşlerim. Ee, ancak bu ayeti kerimede bize bazı ibretler, dersler de var. Mesela parlamentolarda kanunlar yapılıyor. Bu hüküm insanların, beşerin vermiş olduğu bir hükmetme şekli oluyor. Burada ne yapmamız lazım? Bir kanunun kanunlaşması için Allah'ın dediklerine, Allah'ın rızasına emirlerine, hükümle, vermiş olduğu e, hükümlere e, ters manada olan bir meselenin kanunlaşması için el kaldırmak, insanı dinden çıkartır mı? Burada esas, belki üzerine durulması gereken konu bu. Şöyle diyoruz değerli kardeşlerim. Bir insan şayet derse ki benim vermiş olduğum emir Allah'ın bu konuyla ilgili koymuş olduğu emre emir, emirin yanında daha daha üstündür derse bu insan kesinlikle kafir olur. Benim vermiş olduğum emir veya koymuş olduğum hüküm Allah'ın hükmünden daha üstündür derse bu insan kesinlikle kafir olur. Hangi emir olursa olsun. Ancak derse ki Allah'ın emri her zaman üstündür. Ancak burada toplum bazı e, yanlışları Arzu ettiğinden dolayı Toplumun baskısına Boyun eğmek suretiyle Bazı şeylere göz yumuyorum Allah'ın emri bu konuda üstündür Benim söylemiş olduğum batıldır Ancak ben nefsime uyarak Halkın arzusuna uyarak isteklerine uyarak bu batılı Yaşamak durumunda kalıyorum Daha sonra da tövbe edeceğim Bu, hat, bu hatamın farkındayım derse Bu yapılan iş sadece İsyandır. Sadece günahtır. Bakınız, böyle bir şey yapılabilir demiyorum. Yani bir insan böyle bir şey yapabilir demiyorum. Böyle bir şey yapmanın günahı yoktur demiyorum. Günahı vardır. Ama böyle bir durum içerisinde olan bir insan kafir değildir. Kafir olmaz. O yüzden tekfirci gruplar bu ayetleri okumak suretiyle insanları dinden çıkartıyorlar. Ne diyorlar? Efendim, eee ve men lam yahkum bima anzalallah fa ulai kafirun. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridirler. Ancak bu ayet-i kerimeyi açıklarken her kim bizzat isteyerek Kasten, yalandan yere ve kendi vermiş olduğu hükmün, Allah'ın vermiş olduğu hükümden daha üstün olduğunu düşünerek, buna inanarak böyle bir şey yaparsa kafirdir. Ee, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكِ هُمُ الظَّالِمُونَ فَاُولَٰئِكِ هُمُ الْفَاسِقُونَ e... Diyene ayetler, üç tane ayet var bu konuyla ilgili. Demek ki zaman zaman zalimlik oluyor bu, kafirlik olmuyor bu hata yapanlar, zalim oluyorlar, kafir olmuyorlar. Zaman zaman fasık oluyorlar, yine kafir olmuyorlar. Zaman zaman da kafirlerin ta kendileri oluyorlar. Bu o insanın içinde bulmuş olduğu durumla alakalı bir e, konudur. Olaya bakış açısıyla ilgili bir durumdur. Bu üç ayeti e, bir arada düşünmeden e, bazı insanlar, ee, kısaca kim Allah'ın hükmüyle hükmetmiyorsa o kafirdir. O zaman başbakan da kafirdir. Şu bakan da kafirdir. Bu bakan da kafirdir. Milletvekilleri kafirdir. Bunlara oy verenler de kafirdir. Bu oy verenleri destekleyenler de kafirdir. Dolayısıyla bütün ülke kafirdir. Dünyada Müslüman kalmamıştır. Ben dahil olmak üzere ben de kafir, yani kafir oldum. Dünyada Müslümanlık diye bir şey yoktur diyorlar. Bu da ne oluyor? Tabii ki aşırılık oluyor. Ee, bu da sadece bir harf, bir anlayış, tek bir bakış açısı olumsuz, yanlı, e, heva hevese uygun bir bakış e, açısına sahip olmakla bu uçurumlara insanlar düşebiliyorlar. Halbuki e, mesela e, bir ayeti açıklarken o ayetle ilgili, Etrafta ne kadar ayet varsa onları da hep beraber değerlendirerek olur. Veya bu e, ayetlerle beraber bu ayetleri e, açıklayıcı nitelikte olan hadis-i şerifleri de e, işte düşünerek onları da ayetlere ışık tutarak ayetlerin tercümesinde, e, tefsirinde ve tevilinde bu nasları kullanmak suretiyle e, bu ayetlerin doğru bir şekilde anlaşılması mümkün olur. Aks takdirde bu ayetler e, yanlış anlaşılır. İnsanların heva ve hevesine arzu et, e, işte, ettikleri e, damgalamalara hizmet e, eder nitelikte olur ki Allah'ın muradı bu değildir. Ve burada Müslümanlar daha... E, itinalı, daha düşünceli, daha ayakları yere basan e, tevhirler, tefsirler, anlayışlar içerisinde olmalıdırlar ki bu insanlar da toplumda itici görülmek istenmeyen, e, tamamen e, işte dışlanması gereken bir grup olarak telakki edilmesinler. Evet, şimdi diğer bir soruya bakacağım. Ee, günaha devam edip dili ile istifar eden Rabbi ile alay etmiş sayılır anlamına gelen bir hadis var mı? Rayi eden kardeşimiz e, maklas ile soru soruyor. Günaha devam edip dili ile istiğfar eden Rabbi ile alay etmiş sayılır anlamına gelen anlam e, efendim bir hadis şerif var mıdır? Böyle bir hadis-i şerif ben bilmiyorum, duymadım. Benim duymamam e, bu hadisin, böyle bir hadisin olmadığına delalet etmez. Ancak ben duymadım. E, ama söyleyecek olduğum şeyler de var bu e, sözle, soruyla ilgili. E, bir insan e, bin defa tövbe etse, yani bin defa hata etse ve bin defa tövbe etse, allah Teala onun günahlarını yine af eder. Yeter ki salih bir niyetle tövbe etsin. Yeter ki salih bir niyetle tövbe etsin. E, yeter ki hatayı ederken de e, bir kurnazlık içerisinde ben bu hatayı yapayım, aman yapayım işte sorun değil bir daha tövbe ederim iş biter manasında olayı basite almasın. Sadece nefsine yenildiği için bu hatayı yapmış olsun. Ve her hata yaptığında da pişmanlık içerisinde olsun. Allah'a tövbe etsin ve gerçekten de bu hatayı bir daha yapmamak üzere o tövbe esnasında bir niyet tazelesin. Bu takdirde bu takdirde o samimi niyetlerini, samimi pişmanlığını arz eden o insanın tövbesi Allah katında makbuldür. Asla Allah ile alay edilme manasına gelmez böyle bir durum. Yeter ki insan samimi olsun. Manayı bozacak şekilde kıraat yanlış okunursa namaz tekrar kılın, e, kılmamız gerekir mi? Evet, bir manayı e, bozacak şekilde yani e, işte büyük bir hata meydana gelecek şekilde bir yanlış okuma olduysa, hani basit bir mesela cümle, Diyelim ki var ama cümleyi devrik yaptınız. Yani ayetler arasında, kelimeler arasında takdim, tehir yaptınız. Dolayısıyla cümle mana itibariyle aynı ama devrik oldu. Veya cümle mana itibariyle eksik oldu. Bunlar sorun değil. Bunlar sorun değil. Ancak mana e, değişecek şekilde, yüzde yüz, tam tersine mana değişecek şekilde ayet okunduysa bu takdirde kişi sehiv secdesi yapar namazını iade etmesi gerekmez. Sadece sehiv secdesi yapar namazını iade etmesi gerekmez. Yapmış olduğu yanlışlık büyük bir hata yani büyük bir hata değilse mananın %100 tefsir veya Allah'ın arzu etmediği hatta Allah'ın asla arzu edemeyeceği Allah'ın diğer ayetlerine muhalif, ters bir e, mana oluşacak şekilde bir hata yapıldıysa, bu hatanın telafiyesi de yine seyir secdesidir. Eğer böyle bir hata yapılmadıysa, basit bir hata yapıldıysa, bu konuda da seyir secdesine bile gerek yoktur. Cümlenin devrik olması, kelimenin takdimi, tehiri e, gibi veya eksik okunuşu gibi bir kelimenin e, işte... Manayı fazla değiştirmeden unutulması gibi hatalar seyir secdesini bile gerektirmez. Kasıt olması ve olmaması durumu değiştirir mi? Bir insan kasten ayeti yanlış okursa, burada o insanın durumuna bakmak lazım. Bir insan bile bile bir ayeti neden yanlış okur? Bile bile ayette bir kelimeyi neden hazif eder? Bile bile bir ayeti kelimenin kelimenin manasını e, değişecek şekilde bir hatayı oraya niye ko koyar? O insanın durumuna bakmak lazım. Eğer o ayetin manasını saklamak, amacı o ayetin manasını değiştirmek, insanlara yanlış e, bir e, bilgi vermek olursa o zaten Allah'ın düşmanıdır. Bile bile ayet değiştirilebilir mi? Kasıt olmayacak, kasıtsız olur bu işler ancak kasıt olduğu zaman iş değişir. Yani Allah'ın ayetlerini bile bile değiştirdiğin zaman Allah kafir olur. Bile bile ayetler değiştirilmez. Böyle bir şey asla Müslüman için söz konusu değil. Şiir kavramı günümüzde her grup cemaate göre anlama, kavrama, ondan korunma farklılık gösteriyor mu? Ve bu nasıl önleyebiliriz? Soru, evet. Biraz cümle devrik değil mi? Ama anladım ben. Evet. Şirk üzerinde tabii ki insanlar ileri geri konuşabilirler. E, şirki anlama konusunda insanların eee anlayış tarzları, anlayış yönleri farklılık arz edebilir. Ancak bunlar önemli değil. Önemli olan şirkin Allah tarafından tarif edildiği şeklidir. Allah şirki ne olarak görüyor? Allah Allahu Teala şirki kendisine denk, ortak e, olarak bir varlığı. Tanımamızı görmemizi şirk olarak değerlendiriyor veya kendine ait olan bir ameli veya kendine ait olması gereken bir ameli kendine sadece kendine ait olan bir sıfatı başka varlıklarda da görmemiz Allah'ta olduğu yönüyle Allah'ta olduğu miktarda Allah'ta olduğu oran ve nispette bir başka varlıkta da Allah'ın o Sıfatlarının zuhur ettiğini e, söylememizde Allah tarafından şirk olarak tanımlanıyor. Öyleyse insanların e, kendi anlayış tarzları önemli değil. Allah'ın tarif ettiği şirk, e, şirkin e, durumu, tanımı, anlamı bizim için bağlayıcıdır. Diğerleri bağlayıcı. Değildir. Farklı farklı şeyler söylenebilir. Bunlar bizi bağlamaz. Evet. Şimdi diğer soruya geçiyoruz. Ses gitti diyor bazı kardeşlerimiz. Ses var herhalde. Ben buradan sesin olduğunu görüyorum. Evet. Şimdi başka bir soruya bakacağız. Evet. Kayıt var. Ee, şimdi özelde bir soru vardı herhalde. Yani Musa kardeşimiz özelde bir soru sormuştu. Ekranda e, sormadı. Bakacağım. Şimdi Musa kardeşimizin özelden sorduğu soru neymiş? Evet. Hatta burada soru yağmuru var. Bir tane, bir tane soru değil. Burada e, çok soru var. Evet. İnsanı aldanmaya götüren sebepler sor. Orada cevabını verdik. Ee, i̇nsanlar imani konularda nasıl aldanıyorlar? Yani onunla ilgili de konuştuk ama yine de e, birkaç şey daha söyleyebiliriz. İmani konularda e, insanın aldanması kişinin imanın hakiki tanımından uzaklaşmasıyla meydana gelebilecek bir olaydır. İman nedir? İman kişinin Allah'a ve Resulüne Allah'tan ve Resulünden gelen emir ve nehilere bütün kalbiyle iman etmesi ve bu emirleri yerine getirme konusunda, e, amel sahasına dökme konusunda azmetmesi ve bu durumda olduğunu da topluma ilan etmesi, ikrar etmesi e, manasına gelmektedir. Dolayısıyla sadece tasdik imanın gerçek anlamını yansıtmaz. Sadece inandım demek gerçek bir iman değildir. Çünkü bir insan ateşin yakıcılığı karşısında onun yakıcılığına yüzde yüz inandığı zaman o ateşe asla yaklaşmaz. Çünkü onun yakıcılığına yüzde yüz inanıyordur. Ancak bir kişi bu ateş bazen yakar. Bazen yakmaz. Yaktığı zaman da olur, yakmadığı zaman da olur. Ateşin yakıcı olma e, kon, olması konusundaki hükmümüz tartışma götürür. Bu konu tam teslim olduğumuz bir gerçek, bir realite değildir gibi bir takım ateşin yanma, yakma özelliğine dair bir takım e, şüpheler içerisinde ise bu insan Zaman zaman elini ateşin üzerine koyabilir. Zaman zaman elini ateşin üzerine koyabilir. Eli yandığı takdirde de der ki, Ya bu ateş bazen yakıyor, bazen yakmıyordu ama şimdi yine yaktı gibi bir yanlışla bir yanlış duruma, konuma düşer. Buradan size anlatmak istediğim şey, bir insan nasıl ki, Allah'ın varlığına, birliğine, azametine inanır da, bu inan, inancında şüphesiz olursa, o kişi onun azabından korunmak için amel yapar. O kişi onun rahmetine muhatap olabilmek için yine gayret sarf eder. Ama onun azabından uzaklaşmak için gayret yoksa, onun rahmetin, rahmetinden mükafatlanmak için gayret yoksa bu takdirde değerli kardeşler bu takdirde büyük bir problem var demektir. E, bu insan e, şüpheler içerisindedir. Bu insan e, amel bakımından eksik, zayıf, şüphelerle dolu bir e, inanç içerisindedir. Bu da gerçek bir iman olamaz. Böyle bir iman, böyle bir iman sadece tasdik manasındaki bir iman kişiyi cennete sokmak için yeterli bir sebep değildir. İllaki de imanı tasdik eden amel muhakkak gereklidir. İman ile amel birbiriyle paralel gerçekleşir. Birbiriyle paralel gerçeklerdir. Amel, yani i̇man varsa amel de vardır. Amel yoksa, amel yoksa iman sadece tasdik manasında marazi bir şekil ve evsafta eksik ve kısmi bir ölçüde meydanda vardır ki böyle bir iman insanı ateşten kurtarmak için yeterli değildir. Geçerli değildir. Öyleyse, iman varsa, hakiki iman varsa, hakiki olarak amelde vardır. Öyleyse, ateşin yakıcılığı kesin olarak belliyse ve insan buna kesin olarak inanıyorsa, hiçbir zaman ateşten uzaklaşma konusundaki gayretlerinden o insan vazgeçmez. Değil mi? Yine suyun yaşam için gerekli olduğunu düşünen bir insan, buna inanan bir insan, buna iman eden bir insan o sudan vazgeçmek ve ondan uzaklaşmak asla istemez. İşte tıpkı bu olaylarda görmüş olduğumuz gibi Allah'a inanç konusunda da vaziyet aynıdır. İman, e, amel, Birbiriyle paraleldir. Birbirlerini yalanlayacak konumda, durumda asla olamazlar. Birbirini teyit eden, birbirinin görüntüsü olan, birbirini aksettiren iki önemli unsurdur. İman kalpte başladığında amel ile görüntüye çıkar. Kalpte zuhur ettiğinde... E, cevarih ile insanın azaları ile görüntüye kavuşur İnsanların azaları ile görüntüye kavuşmayan kendisini ortaya çıkarmayan belli etmeyen bir iman kalpte küçük bir tasdik olarak kalmak durumundadır değerli kardeşler evet elektriğimiz zayıfladı şunu takalım Müsaadenizle şöyle bir iki saniye şu elektriğimizi takayım. Ana sayfada yine soru yok. Yine e, Musa kardeşimizin e, sormuş olduğu sorulara bakalım. Birkaç tane de alalım. Evet. Musa kardeşimiz özelden sordu. Burada sorsa bizim için daha kolay olacak aslında ulaşmak. Evet. İslam aleyhinde ki yazılardan Etkilenen kimseler için nasıl bir yol izlemeliyiz? Ve onları e, gerçekler, gerçeklerle tanıştıracağız. Onları Hakk'a hidayete davet edeceğiz. Dalaletin batıllığını, karanlığını onlara belli edeceğiz. Bu şekilde onlara faydalı olacağız. Kitaplarla, nasihatlerle e, vesaire bilgi araçlarıyla onu Hakk'a, hidayete davet edeceğiz. Doğruyu ona göstereceğiz. Ee, kırıcı olmadan, dökücü olmadan bunu da bir tedirici olarak yavaş yavaş yerine getirmemiz lazım. Kendisi iman edip de nefsi iman etmeyen bir insan cennete gidecek midir? Kendisi demek nefsi demek aynı şey yani. Kendisi iman etmiyorsa nefsi de iman etmiyor demektir. Ee, dolayısıyla kendisi iman etmeyen bir insanın e, cennete girmesi söz konusu değil. Nefsin imanı kabul etmemesi kişiyi imandan çıkarmaz mı? Ee, yani nefis bu soru biraz karışık sorulmuş. Yani insan aklıyla ruhuyla e, iman eder, insandaki Tabi nefsiyle de iman eder ama burada kardeşimizin sorusunda nefsin heva heves olarak e, anlaması anlamamız gerekiyor. Heva heves her zaman imana e, ters bir takım arzular içerisinde olabilir. E, ancak insan aklıyla ruhuyla iman eder. E, nefsin bir takım arzuları olması, günaha karşı meilli olması insanın küfrünü gerektirmez. Onu dinden çıkarmaz. Bu her da var olan bir durumdur. Kitapların düşünce ve inanç mekanizmasındaki rolü nedir? Evet. Hangi kitapları kastediyor? Çok geniş bir soru. Ee, yani hangi kitabı kastettiği belli olmadığından dolayı bu soruya cevap vermeyelim. Yani mı kastediyorsun, dini kitaplarımı, İslami kitaplarımı... Ee, kastediyorsun. E Kur'an'ı kastediyorsan, bunun rolü açık. Dini kitapları kastediyorsan, bunun rolü açık. Böyle bir soruya hiç de gerek yok. Eee Kur'an ve iman hizmetinde bulunanlara ne gibi müjdeler vardır? E, ne gibi olacak? Cennet müjdesi var, Allah'ın rızalığı var. Daha ne olsun? Yani daha ne istiyorsun? E, efendim, dünya ahiret saadeti var. Evet. Dünyada sıkıntı çeksen de ahirette ebediyen saadet hayatı içerisinde, ebedi hayat içerisinde olacaksın. Evet. Kur'an'ın dört ana konusunun tevhid, nübüvvet, haşır ve adalet, ibadet arasındaki ilişki nedir? Ya bunlar hepsi birbiriyle ilişkili. Tevhid, nübüvvet, yani bir insanın tevhidi, nübüvvet e, mekanizmasıyla söz konusudur. Peygamberlerden tevhidi öğrenir insan. Haşir, haşir toplanmak demek. E, bu insanlarda yani e, haşirin olacağını, tevhidin ve nübüvvetin anlattıklarından biz e, haber alıyoruz. Adalet e, tevhidi olanın nübüvvetin, nisaretin gereğine inananın adaleti olur. İbadet. ibadette yine tevhid ehli, sünnet ehli, her insanın yapması gereken bir takım emirlerdir. ve Bir takım nehiylerdir. Bunların hepsi birden ibadet. Yani bazen sorular bir garip oluyor. Yani sorulması gereken sorular değil bunlar. Bunlar herkesin bileceği şeyler. Onu sormuşlar demek ki. Bazı kardeşlerimiz işte soru olsun diye sormuşlar. Ee, Musa kardeşimiz de biz bunları bize aktarıyor. Bunlar bilmeyecek bir şey yok. Değerli kardeşlerim bunlar. Arasındaki ilişki nedir? Yani ne olacak arasındaki ilişki? Yani hepsi birbirini tamamlayan şeyler. Birbirinin semeresi. Tevhidin semeresi bunlar. Nübüvvetin aracılığıyla insanların haberdar olduğu gerçekler bunlar. Başka ne olsun? Evet ee, ana sayfada kadın hangi durumlarda kocasına, kocasında, ee, kocasından mı olacak? İzin almadan çalışma hakkına sahip olur. Bekar veya evli bayanların kazançlarını harcama sebebiyeti, e, serbestiyeti nasıldır? Evet, güzel bir soru. Kadın eğer kocası onun maaş temin ediyorsa Kocasından izin almadan çalışması e, onun hakkı değildir. Eğer kocası onu muhtaç etmiyorsa, asli ihtiyaçlarını giderecek kadar ona bakıyorsa, kadın e, kocası izin vermediği takdirde çalışamaz. Ancak koca bu konuda görevini yapmıyor. Yeterli miktarda zaruri ihtiyaçları, asli ihtiyaçları giderecek miktarda rızık temin edemiyorsa... Burada da istişareli olarak kadında uygun bir işte çalışabilir. Kocası izin vermiyorsa da bu takdirde kadın aç kalıyorsa, açık kalıyorsa, muhtaç duruma düşüyorsa bu takdirde kadın hakime giderek boşanma talebinde bulunabilir. Ve onun boşanmak tabii ki böyle bir durumda hakkıdır böyle bir durumda erkek karısına çalışma izni verdiği takdirde bu sorunların gideceğini düşünüyorsa elbette bu izni vermelidir. Ha vermiyorsa o zaman büyük bir hem temin etmiyoruz ki temin etmiyor hem de izin vermiyor. Böyle bir insanın eş olması da tartışma götürür. Böyle bir insanın sahip olduğu haklar, eş yani hanıma sahip olma hakları da e, hakim kararıyla Sona erer Bekar veya evli Bayanların kazançlarını harcaması Serbest diyeti var mıdır? Bekar olsun evli olsun Bir bayan Kendi kazancından Harcama hakkına sahiptir Hür olarak Kendi kazancından Harcama hakkına sahiptir kendi malından, harcama hakkına sahiptir. Bir babanın hayattayken varislerinden birine hibe ettiği bir malı, baba vefat ettikten sonra diğer varisler o maldan miras hakkı isteyebilirler mi? Bir babanın hayattayken varislerinden birine hibe ettiği bir malı, baba vefat ettikten sonra diğer varisler o maldan miras hakkı isteyebilir. Hayır, isteyemezler. Baba hibe etmiştir. Hayattayken Onlar ona hibe etmiştir yani buna biz ata diyoruz İslam fıkında ona vermiştir. Belki o rızk kazanacak durumda değil. Belki hasta, belki bir takım tahsil hayatı var. Tahsilatından dolayı bir rızık temin etme işine girişememiştir. Bu şartları gözeterek o insan babası farklı davranmış olabilir ve daha sonra bu farklılığı Baba ve sonra diğer varisler isteyemezler. Ancak baba işte diğer çocuklarını mirastan mahrum bırakarak sadece bir çocuğuna bütün malını malın üçte birinden fazlasını üçte birinden fazlasını vermek suretiyle adaletsiz yaptıysa burada da mahkemeye gidilir. Mahkeme burada adil bir kararı e, vermesi mahkemeden beklenir. Veya işte İslam Mahkemesi'ni kastediyoruz. Bu İslam miras hukukuna göre o hakim bir karar verecektir. Değerli kardeşler yeter bu kadar. E, saat 12'ye geliyor yaklaşık 12.20 var. Allah hepinizden razı olsun. E, bir soru daha var onu da cevaplayalım. Onu da cevaplayalım. Başka da yazmayalım arkadaşlar. Bir kız bakıma muhtaç olan anne babasına bakmakla yükümlü müdür? Eğer erkek çocuk yoksa ee, tabii ki fark etmiyor. Yani erkek olsun kız olsun her evlat anne babasına bakmakla mükelleftir. Her evlat Kız olsun, erkek olsun, anne babasına bakmakta mükelleftir. Burada evveliyet erkekleredir. Toplumda böyle bir algılama var. Evveliyet yani öncelikli yükümlülük erkeklerdeymiş gibi düşünülüyor. Bunun aslı yok. Yani erkek olsun, kız olsun eşit oranda bunlar babalarına, annelerine bakmaktan Mesuldürler. Bununla mükelleftirler. Aralarında bir fark yok. Bir erkek veya kız anne babasını Darül Aceze'ye huzur evine yatırırsa bakmak yükümlülüğünden kurtulmuş olur mu? Eğer Darül acizede onların bakımları eksiksiz olarak yapılacaksa ve bu iki kişi de e, gerek iş hayatlarından dolayı meşguliyetlerinden dolayı anne babalarına bakma konusunda e, işte faydalı olamayacaklarsa aceze acize yurdunda huzur evinde anne babanın bütün hayat hayatına dair hayatlarına dair e, ihtiyaçlar karşılanıyorsa e, bu takdirde bu e, yükümlülükleri düşer. Ancak şöyle bir şey var. Aceze yurtlarında huzur evlerinde anne baba bir evlat sıcaklığı hissedemez. Bundan mahrum kalır. Yine bir evladın baktığı gibi bu huzur evleri yani anne babaya bakamazlar. Bu kesinlikle böyledir. Anne baba da ben huzur evinde kalmak istemiyorum. Bizzat evladım senden hizmet almak istiyorum. Kızım senden hizmet almak istiyorum derse bu takdirde e, onların isteğine bakılması lazım ve onların huzur evlerine terk edilmesi e, doğru değildir. Bu takdirde doğru değildir. Bizzat e, bir mani yoksa Önemli bir sebep yoksa, geçerli bir mazeret yoksa bizzat erkek evlat veya kız evlat anne babasına bakmakla mükelleftir ve bizzat e, onları yanlarında bakmak, bakmakla mükelleftir. Huzur evlerinde onların bir aile hayatı içerisinde, huzur içerisinde yaşamaları her zaman mümkün değildir. Çünkü onlar torunlarını görmek isterler. Kızlarını görmek isterler, oğullarını görmek isterler. Bunlardan mahrum bırakılmaları doğru değildir. Sıcak bir aile ortamından mahrum bırakılmaları doğru değildir. Huzur evlerine terk edilmeleri doğru değildir. Ee, böyle bir durum söz konusu olursa, anne baba da buna, bundan razı değilse, bu takdirde kız ve erkek çocuk günahkar olur. Bu konuyla ilgili bunları söyleyelim. Allah cümlemizi... E, Hakka doğruya iletsin. Her türlü hatadan, batıldan uzak eylesin. Geceniz bari olsun. Dinlediniz. Beraber istifade ettik. Allah amellerimizi salih amellerden eylesin. bu ahiru davana hamdulillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ala nebiyyine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain.